3- Verimli Hilal Kaynaklı Toplumsal Gelişme ve Yaşamı Doğru Yorumlamak Bu başlık altında büyük bir önemle açıklamaya çalıştığım husus, belli bir toplumsal zaman ve mekan boyutunun belli bir yaşam tarzı üzerindeki etkisine ilişkindir. Yöntem sorununda uzunca üzerinde durmaya çalıştığım konu, toplumsal gerçekliklerin insan eliyle inşa edilmiş gerçekler olduğudur. Bu konu o kadar önemlidir ki, Tek anlamını bulmadan girişilecek her türlü bilinçlenme faaliyeti öğrenmeyi, anlamı cehaletin ve anlamsızlığın konusuna dönüştürülebilir. İddiam odur ki kapitalist modernitedeki cehalet büyük dinlerin çıkış koşullarında eleştirip lanetledikleri Ebu Cehil cehaletinden daha büyüktür. Bunun da en temel nedeni belki de en sığ materyalizm çıkışlığı din olan pozitivizmdir. Olguculuk olarak tercüme edebileceğimiz bu din, bizzat insan zihniyetinin ürünü olma karakterinden ötürü daha metafiziktir. İnsanın zihniyet itibariyle metafizik karakterli bir varlık olduğunu bu amaçla yöntem bölümünde uzunca işlemiştim. Pozitivizm farkında olmadan bu olguculuğun eski dönemin en sığ putçuluğu olduğunu göremiyor, olguculuk, putçuluk ideamı önemli ileri sürüyorum. Olguculuk bir gerçeğe yorumlayış biçimi değildir. Ne kadar tersini iddia etse de, olgulara dayalı bilimin felsefesi de değildir. Çünkü böyle bir felsefe olmaz. Göze çarpan, kulağa titreten her görüntü ve ses olgudur. Her hissediş de olgudur. Evren gerçekliğinin bunlardan ibaret olduğunu hangi çılgın veya cahil iddia edebilir? Eflatunun görüşüyle olgular görüntü bile sayılmaz. Olsa olsa niçe bakışıyla basit birer algı olabilirler. Algı, olgu ilişkisi üzerine durulabilir. Tıpkı nesne özne üzerine durduğumuz gibi. Ne yazık ki modernite olguculuk üzerine inşa edilmiş bir yaşamın resmidir. Bilinçli olarak resmidir kelimesini kullanıyorum. Çünkü modernite yaşamın özüyle değil, en yüzeysel biçimiyle ilgilidir. Odorno'nun dile getirip de çözemediği yanlış hayat doğru yaşanmaz deyimi Yahudi soykırımı karşısında duyduğu büyük hayal kırıklığının sonucudur. Adorno'nun dile getirip de çözemediği, yanlış hayat doğru yaşanmaz deyimi, Yahudi soykırımı karşısında duyduğu büyük hayal kırıklığının sonucudur. Bu aslında kilit bir deyimdir ama açıklamasızdır. Hayatın temel yanlışları nerededir? Yanlış hayattan kim sorumludur? Nasıl inşa edilmiştir? Hakim toplum sistemiyle ilişkisi nedir? Benzer bu tip soruların cevabı yoktur. Sadece kökenlerini aydınlanma ve rasyonelite sürecine dayandırmakla yetinmişlerdir. Konu, yani yanlış olan hayat biçimi muğlak bırakılmıştır. Benzer çaba Michel Foucault'ta da vardır. Foucault, modernite insanın ölümüdür der ve bırakır. Bu kadar ünlü bir filozof, nasıl da insanın ölümü gibi çok hayati bir konuyu bir cümleye sığdırıp bırakabilir. Açıklayacakken erken ölümden bahsetme fazla anlam taşımaz. Önemli bir hakikat, yorum son nefeste de olsa açıklamaya gerektirir. Kopernik ölüm döşeğindeyken, dünyanın güneş etrafında döndüğünü, açıklayan eserini yayınlatmayı ihmal etmez. Benzer birçok hakikat yorumlayıcısı hem batıda hem doğuda vardır. Postmodernite eleştiricileri, modernitenin yaşam suçuna çok bulaştıkları için, gerçekleri biraz da utangaçça dile getirirler. Yani köleliğe, iktidara bulaşmış, onun bilgi sistematiğinden şerbetlenmiş, bulaşmış olanların ortak uslubunu kullanırlar. Biraz da Ezop uslubu. Açıklamaya çalıştığımız husus, tekrar edelim ki doğru veya yanlış hayat kurgulamalarıdır. Sadece modernitenin değil, diğer eski uygarlıkların dayattığı hayat doğru kurgulanmış olabilir mi? Sümer rahiplerinden, Tanrı krallarına, Mısır Tanrı krallarından, İran kisralarına, İskender'den, Roma İmparatorluğuna, İslam sultanlarından Avrupa monarklarına kadar hayatı resmen temellendiren sistemleri de hayatı yanlış temellendirmede en az kapitalist modernite kadar sorumlu tutulamazlar mı? Bir zincirin halkaları misali toplumsal gelişmenin boynuna taktıkları bu halkalarla yanlış yaşam gittikçe temellendirilmiş olmuyor mu? Yanlış hayat tarzından yalnız moderniteyi ve onun savaş ve soykulum düzenini sorumlu tutmak yetmez sorunun kökü kadar cevabı da derindedir. Verimli hilaldeki büyük kültürel devrim ve yol açtığı yaşam tarzı üzerinde dururken tüm bu sorunların kaynağına inmek istedik. Şüphesiz kültürle toplumu tamamen izah edemeyiz. Birçok ögeyi buna eklemek gerekecektir. Ama temelin kültür olduğu da çok az yatsınabilir. Geçerken kültür kavramına yüklediğimiz anlamı da açıklamalıyız. Bunun da anlamlı bir uzun süre tarihle toplum yaşamasında vazgeçilmez özelliklere sahip bir mekanı coğrafyaya kastediyoruz. Toplumu sıfırdan bu süreli tarih ve coğrafyayla anlamlandırmıyoruz. Fakat çok sayıda olan inşa edilmiş toplumsal yaşam biçimlenmesinde temel rol oynadıklarını belirtmek istiyoruz. Toplumların zaman ve mekanına kayıtlı yaşam halkalarından oluştuğunu, her halkanın diğerine bağlılığı kadar kendine özgü bir farkı olduğunu da bu açıklamanın gereği saymaktayız. Semitik ve Çin toplumlarının 10 bin yıl önceki temellere dayalı yaşam farklılıkları günümüzdeki yaşamların belirleyici ölçüde anlamlandırılmaktadır. Arjenik yaşam kültürü içinde aynı husus belirtilebilir. Öte yandan temeldeki bu yaşam kültürünü hiyerarşide ve devlette kendi maskeli veya maskesiz örtük ve çıplak krallar yönetiminde resmileştirerek büyük anlam çarpıtmalarına saptırmalara uğratıp her türlü çirkinliğe, savaşlara ve soykırımlara açık hale getirdiklerini anlam biliminden çıkartabilmekteyiz. Dikey olarak resmi gayri resmi yaşamlar kadar, yatay olarak da farklı halkalar halinde yaşamlar söz konusu olabilmektedir. Yine de aynı kaynaktaki toplumsal yaşam tüm bu halkalardaki biçimleri belirleyen bir öz niteliğindedir. Kültür kavramının içeriğini biraz daha açalım. Şüphesiz klan toplumu da bir kültüre, dolayısıyla yaşama sahiptir. İnsan toplumunda evrensel bir özellik gösteren, klan toplumundaki yaşamın anlamı benzerdir. Dil ve düşünce yapısı işaretle yürütülmektedir. Piramitlerle, dolayısıyla hayvanlarla arasındaki mesafe fazla açılmamıştır. Bir klan yaşamını hikaye etmek, hepsini anlatmak gibidir. Zorunlu ihtiyaçlar, Güvenlik ve çoğalma, canlıların neredeyse tümünü bağlayan üçgendir. Bunun sınırlı zihniyetle bağını yorumlamıştık. Yaşamda farkın gelişmesi demek, zihniyetin esnekliğinin gelişmesi, dilde simgesel anlatıma geçiş ve bunun mümkün kıldığı maddi yapılanmalara daha çok erişim demektir. O halde kültürel gelişme, zihnin esnekliği ve simgesel dilin gelişimiyle birlikte artan maddi nesnelerin toplam ifadesidir. Dar anlamda kültür bir toplumun zihniyetini, düşünme kalıplarını, dilini ifade ederken geniş anlamda buna maddi birikimlerinin de yani ihtiyaçları gideren tüm araç gereçler besinle besin üretme, saklama, dönüştürme biçimleri, ulaşım, savunma, tapınma, özellik araçlarının toplamı, güzellik araçlarının toplamı gibi eklenmesini ifade eder. Kültür zihniyeti ve araçlarındaki benzerlik ve farklılıklarla yoksullukları ve zenginlikleri arasındaki eşitsizlikler, farklı ve benzer yaşam düzeylerini belirlerler. Zihinsel ve maddi birikimlerin bizzat insan yeteneğiyle inşa edildiklerini, bu anlamda toplumsal gerçeklik halinde ifadeyle kavuştuklarını yine tekrar belirtmeliyiz. Bu durumda tüm eski taş devrinde milyonlarca yıl sürmüş klan toplum yaşamının benzerliğini, ve özgün farklılıklara pek sahip olmadıklarını belirtmek ciddi bir anlam kaybına yol açmaktadır. Büyük kültürel kuşakların ortaya çıkışına bu nedenle yüksek anlam biçtik. Zira, her büyük kültür kuşağı, büyük ve farklı bir yaşamın gelişmesi demektir. Toplumsal gelişmeyi, bu anlamda kültürel gelişmeyle özdeşleştirmek mümkündür. Formüleştirirsek ne kadar zihin esnekliği, özgürlüğü, o kadar simgesel dil anlamcılığı Düşünce zenginliği, buradan da daha çok maddi kültür araçlarına sahip olmak o denli toplumsal yaşamın gelişmesi demektir. Bu bölümün temel varsayımı olan inşa edilmiş gerçeklik olarak toplumsallık, esas olarak insan yaratımı demektir. Şüphesiz ondaki madde miktarı, biyolojik gelişim göz ardı edilmiyor. Bunların fizik, kimya ve biyoloji gerçekleri olarak araştırıldıklarını biliyoruz. Ayrıca insanı, tür ve zihin olarak inceleyen antropoloji ve psikoloji kendi alanlarında anlam üretmektedirler. Eleştirilerimiz de olsa bilimin parçalanmış halinden öğrenebildiklerimiz vardır. Toplumsal gerçekliğin farklı bir algılama düzeyi olduğunu sıkça belirtmemiz, diğer bilimlerle aradaki farkı iyi kavramak içindir. Bu farkı yakalamadan pozitivizlerin düştüğü büyük hayata düşüp bilimcilik hastalığından kurtulamayız. Bunun sonucu ise kapitalist modernitede sonuçlanan soykırımdır. Soykırım, tekrar vurgulamalıyım ki, Adorno'yu dehşete düşüren ve olmasını hiçbir tanrısal ve insani yaklaşımın izah edemeyeceği, bütün kitapların bir anlamda ateşe atılması gerektiğini düşündüğü ve hayatın yanlış kurulmasına dayandırdığı büyük suçtur. Soykırım, mazlumlarının bunun dışında bir anlamda anılamayacağı önemli bir tespittir. Modern yaşam, pozitivizm, bu gerçeği kabul etmemekle direniyor. Sanki yine de soykırımlara rağmen toplumsal yaşamın yaşanabileceğini sanıyor. Veya bu suçu temel dayanaklarıyla yok etmeden o suça yol açan zihniyet çarpıtmaları ve maddi uygarlık değerleriyle birlikte yaşanabileceğine cüret ediyor. Modern yaşam, pozitivizm bu gerçeği kabul etmemekle direniyor. <gülüyor> Sanki yine de soykırımlara rağmen toplumsal yaşamın yaşanabileceğini sanıyor. Veya bu suçu temel dayanaklarıyla yok etmeden o suça yol açan zihniyet çarpıtmaları, o o suça yol açan zihniyet çarpıtmaları ve maddi uygarlık değerleriyle birlikte yaşanabileceğine cüret ediyor. Adorno hiçbir kitapta dolayısıyla zihinde yer bulmaması gereken bu cüretten dolayı irkiliyor, kabuğuna çekiliyor ve ölüyor. Benim yapmaya çalıştığım bu cüretin kaynaklarını ve olası aşılma biçimlerini sorunsallaştırıp cevap verme yeteneklerimizi açığa çıkararak anlam ve eyleme kavuşturmaktır. Sürüp giden modernitenin gittikçe kurumlaşmış soykırım odaklarına yol açtığını hiç göz ardı edemeyiz. Gözümüzün önündeki Irak gerçeği, açık veya örtük, Orta Doğu'nun tüm rejimlerinin soykırımsal niteliğini ve suç ortaklığını gayet açık ve dehşet içinde, sadece içerisinde yanarak eriyenlerle değil, gözlemleyenlerle de hissettirmektedir. Ama diğer yandan, muazzam bir özgür yaşam arayışı da vardır. Ya özgür yaşam, ya soykurum asla birlikte yaşanacak bir ikilem olamaz. Böyle yaşayarak bu suça asla ortak olamayız. Nasıl oldu da yaşamın en zengin anlamına yol açan bu topraklar, bu tarih bu hale geldi? Bir tarafında, yaşamın ilk anlamına, Yol açmış etnisitelerin savaşı, diğer yandan modernitenin son büyük tanrısının önderliğindeki savaşlar. Demek ki konuya döne dolaşa yüklenmeden cevabını vermek ve eylemini gerçekleştirmekten kaçınılamaz. Firimli hilaldeki yaşamın tadını biraz da edebi dille anlatmalıyım. Süzme Diyarbakır çay yönü kazılarını başlatan Bradvey'in bir gözlemiyle başlayayım. Bradway Yaşam dünyanın hiçbir yerinde Zagros-Toros dağ silsilesinin kavisli eteklerindeki kadar anlamlı olamaz der. Acaba çok uzak bir kültürde yetişmiş bu insana bu sözü neler hissettirirdi? Uygarlığı iyi tanıyan bir arkeolog, tarihçi olarak neden en anlamlı yaşamı bu kültürel sahada görüyor? Halbuki buraların bugünkü yaşayanları Avrupa'daki en düşük bir ücreti bile Kırk takla atıp vebadan kaçar gibi bu topraklardan kaçmak istiyorlar. Hiçbir kutsalları ve estetik değerleri kalmamış, bir daha elde edemeyeceklermiş gibi göçü kader gibi karşılıyorlar. İtiraf etmeliyim ki bir dönem ben de modernite hastalığına tutularak ana baba dahil bu toprakların her şeyinden kaçmak istedim. Hayatta en büyük yanılgımın bu olduğunu kendime sıkça itiraf ederim. Ama Bradway'in gözleminden tümüyle kopmadığımı biliyorum. O eteklerin çocuğu olarak, dağların başını, tanrı ve tanrıçaların kutsal tahtı, eteklerini ise bolca yarattıkları, cennetin köşe parçaları olarak görüp hep dolaşmak istedim. Adım daha çocukken dağ delisi olarak çıkmıştı. Bu yaşamın daha çok tanrı Dinosios'a ait olduğunu sonradan öğrendim. Dionysos, peşinde ve paşında, Kürtçe anlamıyla, Önünde ve arkasında Bakalar adlı özgür ve sanatkar kızlar grubuyla dolaşırmış. Birlikte yiyip içip eğlenirlermiş. Bu tanrısal yaşamı sevmiştim. Filozof Nietzsche de bu tanrıyı Zeus'a tercih etmiş. Hatta birçok özdeşinin altına Dionysos'un çömezi dünvanını atarmış. Köydeyken ve dinin gereklerine pek uymasa da kızlarla nişan, baş göz oyunlarından çok birlikte oynamaya çok istekliydim doğada da bana göre böyle olmalıydı. Hakim kültürün kadını kapatmasına asla hoşgörü göstermedim. Namus dedikleri kanunu tanımadım. Halen kadınla sınırsız özgür tartışmaya, oynamaya, yaşamın diğer tüm kutsallarını paylaşmaya yanıtım evet. Ama birbiriyle adına ne dersek diyelim, gerekçesi ne olursa olsun güç temelinde ve mülkiyet kokan köleliklere bağlılıklara ise yanıtım sonuna kadar hayırdır bu dağlarda özgür kadın gruplarını hep tanrıça esiniyle selamlayıp öyle anlaşmaya çalışmıştım. Sıkça haberlerde geçen, kamyon ve traktör kasalarına doldurulmuş bir grup güneydoğulu kadın, filan bölgede ırgatçılığa giderken yol kazasında öldüler cümlesini duydukça, sözde bu kadınların sahibi erkek, aile, hiyerarşi ve devletine olan öfkemi hiçbir olaya daha göstermediğimi sıkça hatırlatırım. Tanrıça soyundan geriye bu kadar düşüş nasıl olabilir? Aklımın, ruhumun kesinlikle kabullenmediği bu düşüşü zihnime asla yediremedim. Benim için kadın ya Tanrıça kutsallığı içinde olacak ya da hiç olmayacaktı. Şu sözün doğruluğunu hep düşünürüm. Bir toplumun, kadınlarının yaşam düzeyi o toplumun tanımında esas ölçüttür. Anam için Neolitik'in ana Tanrıça kültüründen kalma, Sözünü kullanmıştım. Onlar gibi şişmandı, modernitenin yapay ana inşası ondaki kutsallığı görmemi engellememişti. Hayatımda büyük acılar yaşamama rağmen hiçbir olaya ciddi olarak ağlamadım. Fakat modernite kalıplarını yıktıktan sonra başta anam ve onun şahsında tüm bölge Orta Doğu analarını hep içim vurgularak ve gözlerimi yaşararak hatırlarım bakarım. Anamın zor bela taşıdığı kuyu satılından yani bakracından daha yarı yoldayken yere indirip yudumladığım suyun anlamına en seçkin ve yürek burkucu hatıralarım olarak bakarım. Herkesin yaşadığı ana-baba ilişkilerine moderniteyi tüm zihin kalıplarında yıktıktan sonra bakmalarını tavsiye ederim. Aynı bakış açılarını tüm neolitiklerden kalma köyün ilişkilerine de yansıtmalarını isterim. Modernitenin en büyük zaferi, şüphesiz 15 bin yıllık inşa edilmiş kültür bakışımızı yıkması ve hiçe indirgemesini başarmasıdır. Bu kadar yıkılmış ve hiçe indirgenmiş birey ve topluluklardan soylu, özgür bir bakış, direniş ve yaşam tutkusu beklenmeyeceği anlaşılırdır. Kavis'in dağ eteklerindeki her bitki ve hayvan canlısı benim için bir tutku nesnesiydi. Onlarda sanki kutsal bir mana varmış gibi bakardım. Onlar benim için, ben onlar için yaratılmış birer arkadaştık. Peşlerinden çok koştum. Aşkla, benim aşkım biraz böyleydi. Halen bu konuda en affetmediğim hareketim, avladığım kuşların başını hiçbir acıma hissi duymadan koparmamdı. Özne nesne anlayışı altındaki derin tehlikeyi görmemde bu olaylar kadar hiçbir anlatım beni etkilemedi. Ekolojik tercihim çocukluğumun bu tutku ve suçunun itirafıyla yakından bağlantılıdır. Avcılık kültüründen kalma bu büyük ruh tehlikesini birer avcılıktan ibaret olan güçlü sömürgen buyurgan adamın sanatı olan iktidar ve savaşların maskesini düşürmekle maskeli ve maskesiz tanrılarla örtük ve çıplak kralları ancak giderebilecektim. Bitki ve hayvanların dilini anlamadıkça ne kendimizi anlayabilecek ne de ekolojik toplumcu olabilecektik. Beni bırakmayan bitki ve hayvanlarımın anılarına böyle anlam verecektim. Neden o tanrı yolcularını tam anlayıp arkadaş olamadık? Gerçi tüm ilişkilerim arkadaşlık içindeydi. Ama o korkunç modernite ilişkileri yüzünden babamın ölümünün bile büyük yasını tutamamayı halen affedemiyorum. Babam belki de babaların en güçsüz ama saf, temiz tanrı kullarından biriydi. Fakat bana göre çiftçi babalar en değerlisidir yine. Tüm köy ilişkileri bana vaktini doldurmuş, bilinmeyen bir dönemin ölgün çabaları gibi gelmiştir. Köyden kaçarcasına kente sığınmayı da bir suç gibi görüyorum. İnsan için ideal yaşamın modernitenin, tüm uygarlığın kanserli kent yapısında değil, ekolojik köylerinde sağlanacağından kuşku duymuyorum. Kent, ancak ekolojik köylerle tam uyumlu olduğunda izin verilecek bir mekan olabilir. Amonoslardan Zagroslara kadar bu silsileler altında yaşamış ve halen yaşayan halkları, dağların zirvesindeki tahtlarında oturan tanrı ve tanrıçaların kutsal yolcuları olarak değerlendiririm. Moderniteye göre gerilik suçlamasının artık kesinlikle tersinin doğru olduğuna inanıyorum. İlericilik, gericilik bir ideolojik yargı olup, sadece geri değil, insanlık düşmanı olan kapitalist modernite zihniyetini iyi çözmek, gerçek insanı temellere inmek olduğundan özgürlüğe büyük dönüş sağladığıma inanıyorum. Karcılık, endüstriyalizm ve ulus devletçilikten ibaret modernite cehenneminden kurtulmakla her şey daha iyi anlaşılıyor ve yaşamın anlam zenginliğine yol açıyor. Neolitikten kalma bir hüye gösterdiğim ilgiyi ve tutkuyu New York'la değişmem. İçinde hiçbir anlam barındırmayan, bütün kapılarını daha karlı yaşama, insanın demir kafes altına alınmasına ve yaşam katili endüstralizm canavarına açmış kent. Hiç kimsenin birbirinden bir şey anlamadığı 72 dilli Babil'in daha da anlamsız kopyalarından başka anlama sahip değildir. İnsanlığın kurtuluşunun bu kentimizin kanserli yapısının yıkılmasından geçtiğine dair kuşkum yoktur. Bu kısa öyküyü hangi yaşam kültüründen geldiğimize ilişkin bir çağrıştırma yapmak için anlattım. İnşa edilen toplumsal gerçekliğin bir üretimi olan bu yaşam tarzını yetkince anlayamazsak, modernitenin aptallarını oynamaktan kurtulamayız. Dağdaki çobana kadar herkese sıralan özünde yaşamın bitmesi anlamına geldiğini en yetkin filozofların ağzından çıkan sözlerle vermeye çalıştığımız ve hepsinden çok kendimin de öyle olduğundan kuşku duymadığım kanserli modernite yaşamından kurtulmadıkça, ziynet virademizle mümkün kıldığımız özgür yaşamı, Kaynağıyla birlikte edindiği tüm zenginlikler içinde yaşayamayız. Er veya geç, yanlış kurgulanmış hayatlarımızın doğru yaşanmayacağını anlayacağız. Bilimsel dille öykümüzü biraz daha açalım. Verimli hilalde inşa edilen toplumsal gerçeklikler anahtarıyla bugünkü yaşamın sürdürülmesinde de varlıklarını sürdürmektedir. Hem zihniyet hem maddi kültür unsurları bazı nicel ve nitel değişikliklere rağmen özde benzerdirler. Dil temel yapısında ortaktır. Düşünce biçimleri bilimsel, dinsel ve sanatsal alanlarda ayrılmamış olarak sürmektedir. Savunma ve saldırı savaşları dün de bugün de vardır. Temel kurum olarak aile, gerçekliğini sürdürmektedir. Aradaki farklar devlet kurumunun büyümesine dayalı olarak gelişmiştir. Toplumun aleyhine sürekli alanını genişleten devlet, ihtiyaçları temelinde, Toplumsal zihniyet ve maddi kültür birikimlerinin mülkiyetine geçirdikçe sürekli nicel ve nitel değişimi uğratmıştır. Sanıldığının aksine toplumsal gelişmeler devlete rağmen sürdürülmüştür. Sümer Rahip Devleti'nden kapitalist modernitenin ulus devletine kadar devlet oluşumlarının toplumsal sonuçlarını ve yol açtıkları uygarlık denilen kent kültürünün esas işlevini anlamlaştırmaya çalışacağız. Özellikle sınıfsallaşmanın devleti değil, daha çok devletin sınıflaşmayı dal budak halinde yaydığını göreceğiz. Fernand Braudel'in süre kavramının toplumsal gelişmedeki rolünün yeterince kavranmadığı kanısındayım. Özellikle süre kültür, süre uygarlık ve süre toplum biçimleri açımlanmaya muhtaç kavramlardır. Tarihe güçlü bir katkıdır. Fakat tarih bilimine yetkince uygulanmamaktadır. Buradaki çözümlemede bu kavramı cesaretlice açarak kullanmaya çalışacağım. a. En uzun süre, dördüncü buzul döneminin sona ermesinden sonra, Neolitik devrimde ana nehri oluşturan verimli hilal toplumu için, ancak ya benzer yeni bir buzul dönemi, ya nükleer bir felaket ve önlenmeyen bir hastalık veya benzeri nedenlerle varlığını fiziksel olarak sürdüremez zamana kadar geçerliğini sürdürmek durumundadır. Çin ve Semitik kökenli kültürler birer kol olarak bu uzun süre toplumunda yer alırlar. Diğer küçük kültürel kollar ana nehir içinde birer ırmak gibidir. Tezin iç yapısını iyi anlamak gerekir. İnşa edilen toplum zihniyet ve maddi kültürel üyeleriyle o denli güçlüdür ki hiçbir iç toplumsal neden bu süre dahilinde bu topluluğu yıkamaz. Temel kültürel toplum kavramını bu süre karşılığında kullanabiliriz. Kalıplarını, içerik ve birikimlerini tekraren de oldukça sıkça vermemin nedeni budur. En uzun süre kavramına denk düşen temel kültürel toplum tanımına ulaşmak içindir. Çünkü süre ve toplum kavramları bu yeni anlamlarıyla toplum bilimine katkı sayılacağı niteliktedir. Liberal toplumcular daha şimdiden tarihin sonu kavramıyla kendi toplumsal algılarını sahte bir metafizikle sonsuza dek geçerli saymak isterler. Marksistler ve diğer mahşeri yaklaşımcılar, zaman mekan boyutundan kopuk bir ebedi saadet çağını vaat ederler. Kötümserler, daha çok geçmiş altın çağ anlayışını anımsayarak şimdiki teneke çağının anlamsızlığından dem vururlar. En uzun süre kavramı tüm bu toplumsal teorilere göre daha bilimseldir. Somut koşullar kadar toplumsal sistemin başı ve sonu için anlaşılır argümanlar sunmaktadır tarih ne olaylar yığını halinde boğmakta, ne de dar toplum biçimlerinin dönemsellik basitliğine dönüşmektedir. Ne anlık olaylar, ne de toplum biçimleri, hayatın anlamını kapsamlı yorumlama yeteneğinde olamazlar. Bunlar ancak kısmi anlatımları başarabilirler. En uzun süre kapsamında temel kültürel toplumda her tür din, devlet, sanat, hukuk, ekonomik, politik ve diğer temel kurumlara yer vardır. Kurumlar nicel ve nitel yönleriyle sürekli değişirler. Bazıları çok küçülür, karşıtları büyür, azı yok olurken, işlevleri ya başka kurumlarda ya da yenilerinde anlamını sürdürürler. Toptancı bir anlayışla diyebiliriz ki, tüm kavram ve kurumları arasında oluşturucu bir diyalektik ilişkisi vardır. Ana kültürel toplumun tekliği, onu güçlü ortaklıklarından ve yeni iç oluşumlarından yoksun kılmamaktadır. Bu noktada, Evrimcilerle yaratımcılar arasındaki kavgayı anlatabiliriz. Yaratımcılar en uzun süre kavramın farkındadırlar. Esas güçlerini buradan almaktadırlar. Tanrı'nın evreni yaratım süresi ve sonu hakkındaki ayetleri kültürel anlayışla açıklanabilir. Sosyolojik olarak yorumlarsak, yaratıcı görüş inşa edilen toplumun kutsal, yüce, görkemli özelliğinin farkındadır. Zaten kitabı mukaddeslerin üçü de Tevrat, İncil ve Kur'an, Verimli hilaldeki büyüleyici kutsal yaşamı izah etmeye çalışan yorumlardır. İnsanlığın büyük çoğunluğunun bu üç dine mensubiyeti, oluşturdukları yorumların niteliğinden ileri gelmektedir. Mucizevi olarak gerçekleşen, yeni kültürel yaşamın ebediyete kadar süreceğini iddia etmek, bunu temel inanış haline getirmek, bu kültürün etkileyici gücünü göstermektedir. Düşünelim… Milyonlarca yıl klan olmaktan ve bir nevi piramat olmaktan kurtulamamış insan kümeleri, verimli hilaldeki devrimle çok olağanüstü ancak mucize terimiyle izah edilebilecek bir toplumsal inşa ile karşılaşıyorlar. Bunu kutsal, yüce, ilahi, bayramsal olarak karşılamaktan geri kalabilirler mi? Hemen hatırlayalım ki Durkheim gibi sosyologlar ve diğer bilimciler, Toplumu olaylar ve kurumlar toplamından oluşmuş, insan grupları saymaktan öteye gitmemiş, sayılmazlar. Toplumu olaylar ve kurumlar toplamından oluşmuş, insan grupları saymaktan öteye gitmiş, sayılmazlar. Sınıfsallık, devlet, ekonomi, hukuk, politika, felsefe ve din gibi anlatımlar olay ve kurum mantığını aşmaz. Fakat bu yaklaşımlar neden bir kitabı mukaddes kadar değer bulmadıklarını bir türlü anlamak istemezler. Anlatımlarının en önemli zaafı en uzun süre toplumun önemini kavramamış olmalarında yatar. Şunu yine önemli belirtmeliyim ki insanlık kendi öyküsünün derin hafızasına sahiptir ve bunu kolay terk etmez. Sanıldığının aksine toplumların kutsal din kitaplarına bağlılığı soyut bir tanrı ve bazı ritüelleri teşkil etmesinden ötürü değildir. Kendi yaşam öykülerinin anlamını ve izini bu kitaplarda sezdikleri için büyük saygı duyarlar. Bir nevi yaşayan toplumun hafızası rolünü oynadıkları için bu kitaplar vazgeçilmezler arasındadır. İçindeki olay ve kavramların doğru olup olmaması ikinci planda kalan ayrıntılardır. Fernand Braudel çok yerinde olarak tarih sosyolojikleşmeli, sosyoloji tarihselleşmeli derken temel bir yöntem ve bilim yanlışına dikkat çekmektedir. Tarihinde süre toplum ilişkileri anlamlıca belirlenmedikçe Ayrı ayrı tarih ve sosyoloji anlatımları toplumsal gerçekliği büyük yaralamaktan, anlam yetimine uğramaktan kurtulamazlar. İstediğiniz kadar belgelere dayalı olay yığın, istediğiniz kadar toplumsal kurum ve kural belleyin, belgelerle açıklayın, nerede, ne zaman, hangi içerikte, yaşayanlar ne diyor sorularına yanıt verilmedikçe, tarih ve sosyolojinin anlam bilimine katkıları kaba malzeme olmaktan öteye gitmez. Evrimciler olay ve olguları daha iyi tespit etmelerine rağmen toplumsal süre kavramının anlamından yoksun oldukları için eleştirilmekten kurtulamazlar. Toplumsal hafıza olgular ve olayların evriminden daha önemlidir. İnsan için ana bilim olgu kayıtlarından önce gelir. Orada yaşamlarının nehir gibi akışı söz konusudur. Tanrı'dan da vazgeçme işleri toplumsal hafızanın gücünden ileri gelmektedir ileride daha kapsamlı yorumlayabileceğimiz gibi toplum tanrı kavramıyla geçmiş hafızasını özdeşleştirmektedir. Olguculuk bir modernite hastalığı olup esasında toplumun hafızasına, dolayısıyla metafizine karşı durdukça eleştirilmekten kurtulamaz. Nasıl hafızası insan yaşamda büyük güçlüklerle karşılaşıp çocuklaşırsa hafızasını yitirmiş toplumlarda kendilerini unutup yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Hafızasını yitirmiş toplumlar, kolay sürülme, işgal edilme, vasimile edilmekten kurtulamazlar. Pozitivist olguculuk, toplumun gerçek akışını en az tanıyan düşünce okuludur. Toplumu tarihsiz, kaba materyalist bir yığın gibi yorumlayarak, en çarpık, eksik bir tanımıyla, en tehlikeli toplumsal operasyonların yolunu açarlar. Toplumsal mühendislik kavramı pozitif isimle bağlantılıdır. Bunlar dıştan müdahaleyle, topluma istenilen şekli verebileceklerini sanırlar. Modernitenin de resmi anlayışı olan bu yaklaşımlar, toplumun içinde ve dışında yürütülen iktidar ve istismar savaşlarının meşru gerekçelerini oluştururlar. B. Yapısal süre kavramını toplumsal gelişmede temel kuramsal dönüşümlerle uyarlayabiliriz. Temel yapıların inşa ediliş ve yıkılış sürelerini tanımlamak, toplumsal gerçekliğin anlamlandırılmasına da katkı yapabilir. İnsanın baskı ve istismar durumu baz alınarak, köleci, feodal, kapitalist ve sosyalist toplum ayrımları anlamlı yorumlara konu olabilir. Yapısal süreleri bu toplum biçimleriyle bağlantılandırmak önemli bir literatüre yol açmıştır. Fakat en uzun ve kısa süre kavramlarıyla bağlantısını anlamlı kuramadığı için pek verimli olmamakla klişe anlam tekrarına düşmektedir. Neotik toplum, hem yapısal toplum hem de temel kültürel toplum süreçleriyle iç içe yorumlanabilir. Kendisine özgü kurumsal yapılar, zihniyet ve maddi yaşam birikimlerinin olması, yapısal süreyle izah edilebileceği gibi, halen sürüp giden kültürel etkilerin fiziksel imha veya yıkılışa kadar devam etmesi nedeniyle en uzun süre kavramıyla da izahatı mümkündür. Temel kültürel toplum sürelerinin konusunu esas olarak bilim, sanat, din, dil, Aile, etnisite, kavim gibi sürenin sonuna kadar çeşitli değişiklikler geçirseler de hep ayakta kalması kuvvetle muhtemel olan zihniyet biçimleri ve geniş insan grupları teşkil eder. Ayrıca ekoloji, tüm bilim kollarının sonuçlarıyla bağlantılı olarak, bu dönemde ekonomik kurumlaşma bilimi olarak baş köşeye oturtulabilecek konulardandır. Demokratik siyaset de, hem bilim hem kurum olarak sürekli yaşaması gereken konulardandır. Yapısal sürelerin en temel kurumu devlet kuruluş ve yaşamları olmakla birlikte, devletle birlikte var olan hiyerarşi, sınıflar, devlet sınırları olarak mülk, toprak, vatan, devlet biçimleri olarak raip devleti, hanedanlık devletleri, cumhuriyet ve ulus devletler önemli konulardandır. Din biçimlerde önemli konu teşkil ederler. Toplumları üretim tarzları olarak neorotik, köleci, feodal, kapitalist, sosyalist, ayrımlayan konularda yapısal süre konularındandır. Kurumların çöküş konusu da yapısal süre dahilindedir. Yapısal konuları inceleyen sosyoloji alt dalına yapısal sosyoloji demek uygun bir adlandırma olabilir. En uzun süre inceleme konularını da temel kültür sosyolojisi olarak adlandırmak, bütünleyici kapsam itibariyle yerinde olacaktır c. Orta ve kısa süre konuları, hem sayısal, hem de niteliksel olarak çoklu olay ve olguları konu edinirler. Kısa ve orta süreler dahilinde tüm kültürel ve yapısal değişim ve dönüşüm olaylarının temel konu edinirler. Orta dönem konuları, biraz daha uzun ömürlü olan, ama aynı yapısal kurumlar içinde meydana gelen değişiklikleri konu edinirler. Örneğin, ekonomik bunalımlar, siyasi rejim değişiklikleri, Ekonomik, sosyal, siyasal ve eylemsel her türlü örgüt kuruluşları bu kapsamda düşünülebilir. Bireyin tüm toplumsal ve toplumsallaşma faaliyetleri de kısa sürenin baş konularındandır. Medya daha çok kısa süreli olay ve olgulara esas alır. Her yapsal kurumdaki günlük olaylar da kısa sürenin baş köşesinde yer işgal ederler. Kısa sürede dahilindeki olayları temel aldığı için bu sosyolojiye sosyolojisi demek yerinde bir adlandırma olabilir. Diğer deyişle, pozitif sosyoloji adlandırılması, temel eleştirisini göz ardı etmeden uygun düşebilir. Gerçekten sosyolojinin olaylar dalını inceleyen bir bölümü olmalıdır. Özellikle katolik dönemlerde olaylar ağırlıklı ve belirleyicilik kazanırlar. Sosyolojinin temel kültür ve yapısal sosyoloji ile birlikte olaysal anlatım olan pozitif sosyoloji ile bütünleştirilmesi tamamlayıcı nitelikte olacaktır. D. Ayrıca toplumsal olaylar dahil, tüm evrensel olay ve oluşumlar, kuantum ve katolik ortamlar yaratılış ortamlarıdır. Henüz derinliğine incelenmemiş olsalar da, varlıkları kesindir. Tüm uzun, orta ve kısa süreli oluşumların, tüm uzun, orta ve kısa süreli oluşumların, hem kısa aralıklardaki olup bitenler tarafından ayakta tuttukları, bilimin giderek ilgilendiği temel konumlardandır kuantum anı ve kaos aralığı olarak da adlandırabileceğimiz bir nevi yaratılış anı ihmale gelmez. Evrende özgürlük olasılığı bu anda gerçekleşmektedir. Özgürlüğün kendisi yaratılış anıyla ilgilidir. Özgürlüğün kendisi yaratılış anıyla ilgilidir. Özgürlüğün kendisi yaratılış anıyla ilgilidir. Tüm doğa ve toplumdaki yapılar hem inşa olarak hem ayakta kalma ve yaşam süreleri bakımından farklı nitelikleri de olsa, yaratılış anlarına ihtiyaç duyarlar. O halde, kısaların en kısa süresindeki yaratılış konularını toplumsal açıdan el alan sosyolojiye de biraz düşünmek uygun olacaktır. Benim şahsi önerim, yaratılış anı toplumsal olaylarda konedinen sosyoloji özgürlük sosyolojisi demenin yerinde olacaktır. Daha da önemlisi, Toplumsallık tarafından eşsiz bir kabiliyete erişen insan zihniyetindeki müthiş esneklik ve yol açtığı yaratıcılık nedeniyle bir nevi zihniyet sosyolojisi de diyebileceğimiz özgürlük sosyolojisinin son derece gerekli bir dal olduğu kanısındayım. Özgürlük düşüncesini ve iradesini incelemek en başta gelen konu olması gerekir. Kaldı ki yaratılış anındaki gelişme özgürlük yanı olan gelişme olduğuna göre bir nevi yaratılış sosyolojisi de diyebileceğimiz bu kısalar kısası, kuantum anı ve kaos aralığı en çok toplumsal alanı kapsadığından, dolayısıyla ilgilendirdiğinden ötürü özgürlük sosyolojisi en çok geliştirilecek sosyoloji konularının başında gelmektedir. Ayrıca konumuzu ilgilendirmeyen genel fikir babında bir de astronomik süreçten bahsetmek gerekir. Henüz bu sürenin konuları belirlenememiştir. Fakat ana Güneş ve gök adalarının oluşumları, çöküşleri, evrenin muhtemel genişleme ve daralma karakterleri ve buna bağlı olarak temel çekim ve itim kuvvetlerini astronomik süre, kavram ve konularına dahil edebiliriz. Evrenin ömrü de tartışılacak konuların başında gelmektedir. Sosyolojik inceleme yöntemi hakkındaki bu düşüncelerimizi yeri geldikçe ilgili konulara ilişkin hem açacağız hem de uygulamaya çalışacağız. Deneme niteliğinde çalıştığım unutulmamalıdır. Düşüncelerimizin tasarısal değer arz etmeleri doğaldır. Verimli hilaldeki toplumsal gelişmeleri bir kez de sosyolojik bakış açılarıyla araştırdığımızda, özgürlük sosyolojisinin bölgeden Neolitik devrim sürecinde toplum tarihi açısından en verimli bir kaos aralığına tanıklık ettiğini görürüz. Gezgin, avcı ve toplayıcılıkta geçinen gruplar, buzulların hızla dağların doruk noktalarına çekilmesiyle daha önceki dönem tecrübelerinden kaynaklı toplumsal yapılanmalarını çözerek yerleşik yaşama, tarımla geçinmeye dayalı bir arayışa girdiler. Yüzbinlerce yıllık klan toplulukları yerini daha geniş yapılara bırakmaya karşı karşıyalar. Tam bir zihniyet dönüşümü. Patlaması yapılan bir aşamadayız. Eski klan zihniyeti ve işaret dilinden tam kopmamış dil yapısı yerine daha geniş köy halkı ve etnisitesi zihniyetine geçiş söz konusudur. Simgesel dil düzeni hızla gelişmektedir. Sayısız besin maddeleri, ulaşım, dokuma, çömlek, öğütme, mimari, dinsel ve sanatsal konular ortaya çıkmış olup, hepsi yeni bir adlandırma düzeni ve zihin kalıpları gerektirmektedir. Yeni toplum ağırlıklı olarak köy yaşamına dayanırken, klan bağları etnik bağlara dönüşüyor, maddi yapılanmanın, bu yeni biçimleri daha anlamlı zihniyet çevresi olmadan yürüyemez. Hatta başlayamaz. Zihniyet dönüşümü ve dili eski klan toplumunun kimliği olan totem sürmekle birlikte, Neolitik toplumun simgesi ana tanrıça figürüdür. Totem figürleri azalırken, ana tanrıça figürleri ortalığı kaplamaktadır. Ana kadının yükselen rolünü simgeliyor. Dinsel açıdan bu bir üst aşama olup, çok zengin bir kavramlaştırmayı beraberinde getiriyor. Dilde kadın eki öne çıkıyor. Simgesel dil eklendiğinde, kadın üyesi başat durumunu uzun süre koruyor. Bugün bile birçok dilde bu özelliği bulmaktayız. Ana tanrıçayla birlikte toplumsallık yoğun bir kutsallığa da bürünüyor. Yeni toplum, yeni kavram ve atlandırma demektir. Zihniyet devrimi dediğimiz süreç, yaratıcılığı gerektirdiğinden, Özgürlük sosyolojisine dahil etmemiz gerekir. Bu sürecin yoğun yaşandığı önde gelen tarihlerin üzerinde birleştikleri bir konudur. Binlerce olgu, binlerce zihniyet devrimi ve at demektir. Avrupa'daki zihniyet devriminden daha kapsamlı, orijinal ve yaratıcı çaba isteyen bir patlama söz konusudur. Bugün kullandığımız tüm kavram ve buluşların büyük çoğunluğunun bu dönemde yaratıldıkları tarihen tespit edilen bir husustur. Kaba bir tasnif yaparsak, yarıdan az sayılmayacak bir toplumsal yaratıcılık dönemi söz konusudur. Din, sanat, bilim, ulaşım, mimari, tahıl, meyve, büyük ve küçük başı olarak sığır, dokuma, çömlekçilik, öğütçülük, mutfak, bayram, aile, hiyerarşi, yönetim, savunma ve saldırı, armağan, tarımsal araçlar ve daha da sıralanabilecek bir liste. Nicel ve nitel gelişmeye uğramış haliyle bugün de toplumsal yaşamın temel listesi düzeyindedir. Neolitikten kalma köy ve aile yapısına baktığımızda en asil ve topluma güç veren, yaşamı anlamlı kılan toplumsal ahlak, saygı, sevgi, komşuluk, yardımlaşma başta olmak üzere kapitalist modernitenin değer yargılarının çok üstündedir. Hiç eskimeyecek toplumun temel zihniyet kalıpları esas olarak bu dönemin damgasını taşımaktadır. Pozitif sosyoloji açısından bölgedeki olaysal yaşamda dönemine göre çok zengindir. Klan toplumunun yeknesak avcılık, savunma ve toplancılık yaşamına kıyasla verimli hilaldeki olaylar ve yeni olgular tam patlama halindedir. Yeni bir atlandırmaya kavuşmuş sayısız olay ve olgu insan sesini eylemini en zengin haliyle sergilemektedir. Dönemin insan zihnine bıraktığı temel anlamın daha sonraları Cennet kavramına yol açtığını kutsal kitaplardaki anlatımlardan da çıkarabilmekteyiz. Belki de pozitif sosyolojinin en şanslı anlarından biriyle karşı karşıyayız. İnsanlık üzerinde yıldız yağmuru misali bir gelişme söz konusudur. Dünyanın dört bir yanı birer ışık, yıldız aydınlığından olan olay ve olgularla yağmurlamakta toplumsal gelişmenin cennet hayalini hatta gerçekleşme anlarını eklemektedir. Yapsal sosyoloji açısından toplumsal gelişmeye damgasını vurmuş tüm kurumsal düzenlemelerin izini verimli hilalde gözlemlemek mümkündür. Özellikle M.Ö. 6000-4000 ila dönemi tam bir kurumlaşma dönemidir. Tüm köy ve kent yapılanının temel alacağı yerleşim alanları belirlenmiş, yerleşkelere geçilmiş, hiyerarşi doğmuş, din kurumlaşmış, ilk mabetler ortaya çıkmış, de varlık kazanmış, dil yapıları netleşmiş, komşuluk gelenekleri oturmuş, alaka yönetim en güçlü dönemini kurmuş gibidir. Diğer bir değişle, Neolitik toplumun, tarım ve köy devriminin kalıcılığı, dolayısıyla kurumlaşması kesinleşmiş gibidir. Toplumsal sosyolojinin temel konusunu oluşturan toplumsal yapılar ilk defa verimli hilalde bu denli güçlü bir oluşum sergilemektedir. Orjinalinden kurumlaşmalar olarak bugün de incelemeyi gerektiren bu yapılaşma gerçeğinden halen öğrendiğimiz çok şey vardır. Hatta insanlığın ilk kurumlaşmış değerleri olarak alandaki yapıları ne kadar incelersek, yapısal sosyolojinin kuruluşu hakkında o denli sağlam sonuçlara erişebileceğiz. Çok iyi bilmem gerekir ki, günümüz yapısal sosyolojisi ciddi bir ana bilim yoksunluğu yaşamaktadır. Genel sosyolojinin bir parçası olarak kendini gözden geçirirse, ana bilimin yetkin bir ifadesi olabilir. Temel kültür sosyolojisinin konusu olarak verimli hilalde temeli atılan dil ve kültürün yeri orijinal kaynak değerindedir. Alanda kurulan toplum en uzun süreli olma konumundadır. Daha önce belirttiğimiz gibi doğal veya toplumsal bir afetle insan yaşamı ciddi oranlarda ortadan kalkmadıkça, mesela yeniden klan çağına dönülmedikçe verimli hilale dayalı olarak ortaya çıkan toplumsal kültür ve uygarlık kuşağı başatlığını sürdürebilecek kapsamdadır. Çin veya Semitlik kültür kaynaklı bir uygarlığın hegemonik güç haline gelebilmesi kapsam itibariyle teorik olarak imkansız olmasa da pratik olarak çok zordur. Nitekim hem İslami saldırılar hem de Moğolütik kaynaklı çok büyük saldırılar gerçekleştirilmesine rağmen hint avrupa kültürü, dolayısıyla kaynak kültür, Aryan dili ve kültürü hegemonik karakterlerini hiç yitirmedi. İleride belki Çin yeni bir saldırıya girişebilir. Fakat dünya çapında anlamlı bir yetişkinliğe sahip Hint-Avrupa kültürünü işgal ve istila etmesi, sömürgeleştirme ve kolonileştirmeye tabi tutması dış etkenlerin mucizevi bir desteği olmadan çok zayıf bir olasılıktır. Temel kültür sosyolojisini genel sosyolojiyle de özdeşleştirebiliriz. Bu durumda zihniyet biçimleri, aile kurumu ve etnik kavimsel varlıkların başta üç büyük kültüre dayalı olmak üzere Diğer tüm kültürlere dahil olanlar, değişim ve dönüşümleri, genel sosyoloji konusu yapılabilir. Daha da önemlisi, özgürlük sosyolojisiyle yapılan sosyolojinin karşılaştıkları, dayanakları ve sonuçları olarak yaşadıkları kaos ve çürüme ortamları konu olarak genel sosyolojinin kapsamında incelenebilir. Verimli hilalde yükselen toplumun ikinci büyük aşaması olan ve Sümer rahip devletiyle başlayan aşaması uygar toplum aşaması olacaktır. Uygar toplum, esas olarak verimli hilalin kültürüne dayanan hiyerarşi-hanedan kökenli bir çıkıştır. Özü, besim bolluğu ve çeşitliliğinin üretim tarzıyla bağlantılı olan sınıfsallık olanakları kentleşmeyle birleşince, herhangi bir hanedan, hiyerarşik grubun eskiden kalma güçlü adamın olanaklarını harekete geçirip devlet örgütlenmesine geçebilmesidir. Verimli hilalde sadece aşağı mezoptamya değil, Yukarı ve Orta Mezopotamya'da bu yönlü çok sayıda girişime tanık olmaktayız. Bazıları kalıcılıklaştıkları halde bazıları koşullar gereği tutunamıyor. Devlet, kutsal kitapta Leviathan yani denizden çıkan canavar olarak yorumlanır. Bu canavarın toplumsal gelişme üzerindeki kanlı, istismarcı ve zaman zaman soykurumcu yürüyüşünü maskeli ve maskesiz, örtük ve çıplak krallar yönetiminde insanı köleleştirerek sömürme biçimleri, ve bunu meşrulaştırma avadanlıklarıyla birlikte incelemek, bundan sonraki konularımız olacaktır.